Müzekkin Nüfus Nefislerin Terbiyesi KUTBUL ı Arif'in Eşrefoğlu Rumi Hazretleri Yalancı ve bas Köle Biri genç kölesini pazara götürür. Tellala kölesinin ayıbı olduğunu, ayıbının belirtilerek satılmasını tembihler. Biri gelir bu genç köleyi satın almak ister. Bu köle ayıplıdır. Bir kusuru vardır der Tellal. Kusuru nedir diye sorar müşteri. Tellal anlatır. Yalancı ve dedikoducudur. Diline geleni söyler. Evde duyduğunu dışarıda, Dışarıda duyduğunu evde anlatır. Müşteri, Bu kusur sayılmaz deyip, Genç köleyi alır, götürür. Birkaç gün geçer. Genç köle, Ait olduğu yeni evin hanımına gelip, Hanımım, Efendimiz seni sevmiyor, üzerine başka bir kadın veya cariye almak istiyor der. Böyle bir yalan uydurur, evin hanımını da inandırır. Malum, bu konuda ne söylenirse kadınlar hemen inanır. Akılları böyle çalıştığından, inandıkları da böyle eksik olur. Şeytana kolay aldanırlar. Evin hanımı, şimdi ne yapmalıyım diye sorar genç köleye. Bir yol biliyorum der köle. O yoldan gidersek, ihtimal, Efendimiz seni yine sever. Neymiş bu yol? Kocanız uyur uyumaz yanına varın. Usturayla, sakalının alt boyun kısmından bir tutam kesip bana getirin. Köle, evin hanımına böyle söyledikten sonra, Efendinin yanına varır. Efendim der ona da. Hanımınız başkasını seviyor. Bunun için de sizi öldürmek istiyor. Nereden biliyorsun bunu? Efendim, doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, bir kenara çekilip uyur gibi yapın. O zaman anlarsınız. Yalan mı, doğru mu söylüyorum? Evin beyi de oyuna gelir. Bir kenara çekilip uyur gibi yapar. Köle bunu kaçırmaz. Hemen evin hanımına koşup, ''İşte beyiniz, şuracıkta uzanmış yatıyor. Sakalından birkaç kıl almanın tam zamanı. Bu kılları getir ki, kalbini tekrar sana döndüreyim.'' der. Kadın usturayı alır, kocasının yattığı yere usulca yaklaşır. Usturayı çıkarıp, kocasının boynuna doğru eğildiğinde, uyku numarasına yatmış kocası gözlerini açar. Elinde usturayla, karısı üzerine doğru eğilmiştir.'' Evet, köle haklıymış diye düşünür. Önce davranır, usturayı kapıp, karısının boynuna dayar, onu keser. Köle olanları görür. Kadının kardeşlerine haber vermek üzere koşar. Onlara, efendim, kardeşinizi öldürdü der. Bunun üzerine, kadının kardeşleri de gelip, kocayı öldürürler. Her şey, bir saat içinde gerçekleşir. Yalancı, Dedikoducu ve oyunbaz kölenin oyunuyla iki cinayet işlenir. Evet, dedikoducu büyücüden daha fazla kötüdür. Dedikoducunun bir saatte başardığını büyücü bir yılda başaramaz. Hatta dedikoducunun zararı şeytanınkinden dahi büyüktür. Şeytan vesvese verirken dedikoducu yüze baka baka yalan söyler. Ebu Abdullah'tan rivayet edilmiştir. Yedi yüz fersahlık yoldan gelen biri, kendisinden yedi şeyi öğrenmek ister. Hak sana ihsan ettiği ilimden, yine onun rızası için bana öğret der. Ebu Abdullah, neyi öğrenmek istiyorsun diye sorar. Adam şöyle der, göklerden ağır, yerlerden hafif, taştan katı, ateşten sıcak, zemheriden soğuk, denizlerden zengin, Yetimden zayıf şey nedir? Bana bunu öğretir misin? Cevap şöyle gelir. Göklerden ağır iftiradır. Yerlerden hafif haktır. Taştan katı, kafirin gönlüdür. Ateşten sıcak hırstır. Zemheriden soğuk, yardım istendiğinde karşılık vermemektir. Denizlerden zengin, kanaat edenin gönlüdür. Yetimden zayıf ve düşkün, dedikoducu ve yalancıların halidir. Yüzleri hep yerde sürünür. Ama buna rağmen vazgeçmezler. Allah ondan razı olsun. İbni Ömer, Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellemden işittim diyerek, şunu nakleder. Hak Teâlâ cenneti yarattığında, söyle ey cennet diye buyurur. Cennet, ''Bana giren kişi mutlu olur.'' der. Bunun üzerine Hak Teâlâ, ''Arşım hakkı için sekiz taife sende sakin olamayacaktır.'' buyurarak, bu taifeleri şöyle belirtir. ''İçki içen ve tevbe etmeden vefat eden, zina edip tevbe etmeden ölen, dedikoducu, karısını kıskanmayan, livata fiilini işleyen, Yeminini bozan, anne baba, hısım akrabayla ziyareti koparan, Allah'a yemin olsun ki eğer şu işi yaparsam deyip yine de bunu yapan. Allah ona rahmet eylesin. hasan Basri şöyle der. Sevmediklerinden sana haber getiren, senden de onlara haber taşıyan kimsenin yüzünü kağıt gibi karalamak gerekir. Zira böyle kimseler, Kağıt gibi iki yüzlüdür. Bunların iki yüzü de karalanmalı ki ne sana ne başkasına haber taşısınlar. Birinin iki yüzünü de karartmak iki yüzlü biri haber getirdiğinde ona şöyle demektir. Bu yaptığın Müslümanlığa yakışmaz. Söylediğin yalanla ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa, bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Ayeti i kerimesinin hükmüne dahil oldun. Söylediğin doğruysa, o zaman da, yemin edip duran, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan söz taşıyan kişiye, sakın boyun eğme. Ayet-i Kerimesinde haber verilenlerden oldun. Ey aziz kardeş, dedikodunun konusu olan şey yalansa Allah korusun. Doğru olduğunda da durum kötüdür. İkisinin de hali anlatıldı. Dilin belalarından birinin de kovuculuk, laf götürüp getirmek olduğunu öğrendin. Dilin bir belası da zemmetmektir. Sevmediğini kötülemek, yermek, aleyhinde sözler söylemek. Zira kötülenen, hakkında söyleneni duyduğunda gönlü daralır. Hak ala herkes için bir melek yaratmıştır. Bu melek, ait olduğu şahısla birliktedir. Kişi birini kötülediğinde, melek, bunların hepsi üzerine olsun. Zira Allah'ın kulunu kötülükle andın. Dolayısıyla bu kötülük senindir der. Biri diğerini hayırla andıysa melek bu sefer Allah senden razı olsun, Allah'ın kulunu hayırla andın, bu hayır seninle olsun der. Durum böyle olduğuna göre iyiliğin için kimse hakkında kötü konuşmamalısın. Birinden ne kadar kötülük görülürse görülsün bu hayra yorulmalıdır. Zira müminin salahı tercihi vaciptir. Sevilmeyeni lanetlemek, dilin bir başka belasıdır. Sövmek, fuhşiyatla suçlamak, birine çirkin sözler söylemek de böyledir. Dilin bu afetlerine sahip kişi, kıyamet günü, ağzına ateşten kilit vurulmuş halde mahşer yerine getirilir. Ağzından akan kan ve irinin kokusu, mahşer halkını rahatsız eder. Melekler şöyle diyecektir. Bunlar ağızlarında edep yerlerini dolaştırarak yaşayanlardır. Herkese sövüp sayan, hep fena küfredenler. Böyle yaşadıkları için cezaları böyle oldu. Kendilerini cehennemde daha büyük bir azap bekliyor.